و اشهدو انبه محمدان ابده و رسولو. اما بعد فاینهاي راهدیست کلام الله و هایرالهدی هدی محمدین صلّ الله عليه و سلم و شعرالامور متهستوها و کل متهست بیده و کل بیداتن دراره و Kardeşlerim bugün ilk olarak Rabbim nasip ederse Furkan suresiyle inşallah devam edeceğiz. Öncelikle sure hakkında biraz bilgi vermek isterim. Mekke'de nazil olmuş bir suredir. 77 ayettir. Ee, sadece 3 ayeti o da 68-69-70. Medine'de nazil olduğuna dair bir rivayet vardır. Sure adını ilk ayetinde geçen El Furkan kelimesinden alır. Furkan Hak'ı batıldan ayırt eden demektir ve Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biridir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mümkün de ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah yüceler yücesidir. Kafirler onu Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerini bile ne zarar ne fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden kabirden çıkartmaya güçleri yetmeyenlere ilah edindiler. İnkar edenler bu Kur'an olsa olsa onun yani Muhammed'in uydurduğu bir yalandır. Başka bir de bu hususta kendisine yardım etmiştir dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır. Yine onlar dediler ki, bu ayetler onun başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan öncekilere ait masallardır. Resulüm de ki, onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Onlar bir de şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor, çarşıda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip meşakkatsizce geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalıydı. Ayrıca o zalimler, müminlere, siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız, dediler. Resulüm, senin hakkında bak ne biçim temsiller getirirler. Artık onlar satmışlardır ve hidayette hiçbir yol da bulamazlar. Dilerse sana bunlardan daha iyisini... Altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir. Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise kıyameti inkar edenler için alevli bir ateş hazırladık. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görününce onun öfkesini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu eşitirler.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 Sizi yalancı çıkardılar. Artık ne azabınızı geri çevirebilir ne de bir yardım temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. Bizimle karşılaşmayı bir gün huzurumuza geleceklerini ummayanlar, bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibire kapılmışlardır ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. Fakat melekleri görecekleri gün, günahlara özür değil günahkarlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur. Ve size sevinmek yasaktır, yasak denilecek. Onların yaptıkları her bir iyi işi ele alırız. Onu saçılmış dereler haline getiririz. Yani değer sıklarız. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri pek güzel bir yerdir. O gün gökyüzü beyaz bulutlarıyla yarılacak Ve melekler bölük bölük indirilecektir. İşte o gün gerçek mülk, çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler için de pek çetin bir gündür o. O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberlerle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana, keşke falancayı yani batıl yolcusunu dost edinmeseydim. Çünkü zikir Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yüzüstü bırakıp rezil rüsva eder. Peygamber der ki ey Rabbim kavmin bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Resulüm işte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbim yeter. İnkar edenler, Kur'an'da ona bir defa toplu Kur'an ona bir defa topluca indirilmedi değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbini iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Yani parça parça indirdik ve onu tane tane ayırarak okuduk.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 Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarımın günahlarını onun bilmesi yeter. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra aşa istiva eden, ona hükmeden Rahman'dır. Bunu birbirlerine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş?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 Rahman'ın has kulları onlardır. Yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam derler geçerler. Gecelerini Rab'lerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. Ve şöyle derler. Rabbimiz. Cehennem azabını üzerimizden sağdı. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. Okullar harcadıklarında ne israf ne de cimrelik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Yine onlar ki Allah'la beraber tuttukları başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü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 Şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Okullar, yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında, vakar ile oradan geçip giderler. Kendilerine Rab'lerin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve okullar, Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla. Ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklar. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. Ve de ki, Kulluk ve yalvarmanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, size Resul'ün bildirdiklerini kesin kez yalan saydınız. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır. Sırkala